Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Ramazanınız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yöneteceğiz. Evvel alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan O'dur. Bütün isimleriyle, bütün güzelliğiyle, bütün efaliyle ona hamdolsun. Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin, Resulun üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli beytini ve eshabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim hoş efendim. Hoşbulduk. Nasıl efendim? Teşekkür şeyiz? ederim. Nasılsınız? Hamdolsun efendim. razı <gülüyor> <yaparız> efendim. Efendim, <gülüyor> Fethiye'den bir izleyicimiz, Nakşibendi tarikatına bağlıyım. Ders kaldığını çekerken yarıya geldiğimde çok korkuyorum. Namaz sırasında da aynısını yaşıyorum. Bir yol gösterebilir misiniz? Audo billahi min Bismillahirrahmanirrahim. ve ve Hem ders kağıdını çekerken, hem de namaz kılarken yarısında korkuyor. Korkan mutlaka nefistir. Her neden korkarsa korksun, nefis korkuyor. Bu durumda olması gereken şey nedir? Bütünüyle Allah'a tevekkül, Allah'a güven. O takdir etmeden hiçbir şey olmaz. Bununla beraber bizi koruyan Allah'tır. Hafiz olan Allah'tır. Gözeten mühemin olan Allah'tır. Her ne olursa olsun rahmetiyle muamele ediyor. Muhabbetiyle muamele ediyor. Onun için eğer bir korku, bir endişe varsa bu durumda tam tersini yapması gerekir. Yani korkunun üzerine gitmesi gerekir. Yarıda ne dersini ne de namazı bırakmaması gerekir. Ne olursa olsun deyip hem zikrine devam etmesi lazım. Hem de namazına devam etmesi lazım. Bir karış defir böyle yaparsa onu atlatır inşallah. Yok korkup geri çekilirse, bırakırsa evet şeytan kazanmış olur. Artık bu gittikçe ilerler. Namazı da bırakır, zikri de bırakır. Hatta öyle ki Allah bile diyemez. Onun için bu mücadeleyi yapması lazım, kazanması lazım. Bu bir cihat. <gülüyor> Nefisle yapılan cihat, şeytanla yapılan cihattır. Bu büyük cihattır. Evet, biraz zorlanır ama becerir. Hiç korkmasına, endişe etmesine gerek yok. Onun için devam etmesi lazım. Hatta fazlasını yapması lazım. Öyle ki o korkuyu bütünüyle atlatsın. Bir şey olmadığını görünce atlatır. Aynur 11 yaşındayım demiş. Ayşenur, acaba hayvanlar da ölünce cennet veya cehenneme gidiyorlar mı? Evet. Bütün varlığın bir fani tarafı vardır, bir de baki tarafı vardır. Bütün varlık böyledir. Hayvanlar da böyledir, taş da böyledir. Bir de manevi tarafları vardır. Manav manevi tarafları var ki Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar. Onun için o manevi tarafları mutlaka onların da her birinin kendine göre bir cenneti vardır. Evet, onları da gideceği bir cennetleri vardır. Evet. Efendim İstanbul'dan Nürgül Demircioğlu Selamünaleyküm canım babam. Sizinle sevmeyi seviyorum, aşkı seviyorum, Rabbimi çok seviyorum, sizi çok seviyorum, imtihanımı seviyorum. Sayenizde, demiş efendim, Allah razı olsun. Allah razı olsun, kardeşimize selam olsun. Bütün mesele zaten böyle sevmekti. İmtihanı sevmek demek, Rabbimizin bize yaptığı muameleyi sevmek demektir. Rabbimizin muamelesini sevmek demektir. Rabbini sever, mutlaka muamelesini sever. Neden sever? Ne kadar sıkılsa da, daralsa da, bunalsa da, Bilir ki o muamelenin arkasında, o sıkıntının arkasında mutlaka bir nimet vardır, bir rahmet vardır, bir muhabbet vardır. Allah'ın beraberliği vardır, Allah'ın sevgisi vardır. Bunun için seviyor. Eğer sonuçta Allah'ın beraberliği, Allah'ın sevgisi varsa onu sevmeyi seviyor, Rabbinin kendisini sevmesini seviyor. Evet nefis olarak, zahiri olarak biraz sıkıntı yaşanır. Ama arkasından gelen o büyük nimet, o sıkıntıyı da zaten hafifletir. Karşılığı olduğu için, karşılığı olmayan hiçbir muamele yoktur. Dünya hayatını yaşarken öyle buyurdu Resulullah Efendimiz, en ufak çektiğiniz bir sıkıntı, mutlaka Allah onun karşılığını verir. Karşılığı veren Allah olunca artık nasıl bir karşılıkta bulunur? Onu da anlamaya çalışmak gerekir. Kul o muameleyi sevince Allah'ın sevgisini neden kazanıyor? Kul öyle bir imanla o tavrını ortaya koyuyor ki, o imtihana karşılık veriyor ki, Ya Rabbi seni seviyorum, senin için. Sen böyle seviyorsan ben de böyle seviyorum. Evet, bunun karşılığını Allah verir. Mübarek olsun. Efendim Ankara'dan Nilüfer Hanım, hocamıza bizim için dua etmesini söyler misiniz? Hocamız bizim için Rabbimizin nurundan bir nur gibi görüyorum. Kapkaranlık gecemizi aydınlatıyor. Bu gecenin hürmetine bize dua etsin tüm İslam alemi için. Demişiz. Evet. Allah bütün ümmete rahmetiyle muamene etsin inşallah. Allah Marifetullah'ı ikram etsin, imanı ikram etsin, abdiyeti, kulluğu ikram etsin. Ebedi hayatımızı kazanmamız için Allah'ın önümüze koyduğu o imkanları değerlendirip ebediyen kazanmayı ikram etsin, ihsan etsin inşallah. Kardeşimize de selam olsun. Efendim ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz, bir bayanın dışarıya çıkmaması şeriata göre midir? Şeriata göre değildir. Şartlar neyi gerektiriyorsa, nasıl gerekiyorsa öyle. Kadının fıtratı farklıdır, erkeğin fıtratı farklıdır. Biri evinde söz hakkına sahiptir, öteki dışarıda, erkek dışarıda. Erkeğin dışarıda çalışıp evine bakması gerekir. Kadın da evde söz hakkına sahiptir. Her türlü söz hakkı onudur zaten. O da orayı idare etmelidir. Yoksa dışarı çıkamaz diye bir şey yok. Elbette ki dışarıda çıkabilir. Tabii ki Allah'ın emrettiği şekilde sevdiği, razı olduğu şekilde yoksa böyle dışarı çıkmaması diye bir şey yoktur. Kulluk itibariyle Kadın erkek eşittir, birdir. Hangisi kul olduysa, hangisi takva sahibi olduysa, o önde, o üstündür. Yoksa kadın sürekli evde kalacak diye bir şey yoktur. Yani şartlar, imkanlar, örf ve adete göre nasıl gerekiyorsa öyle yapar, öyle yapmalıdır. Çarayı çıkar. Evet. <gülüyor> Efendim, Ankara'dan Tayfun bir sorun olacak şu değişken ruh halim var, nefsimi yenemiyorum, bir kötü oluyorum, bir iyi oluyorum, ne yapmam lazım? Genel olarak bütün insanlar zaten böyledir. Bir iyi oluyor, bir kötü oluyor. Neden böyle oluyor? Bir nefis, beden, bedenin arzuları, istekleri ağır basar. Bir manevi tarafı, ruh tarafı ağır basıyor. Zaten insan bu ikisi arasındadır. cihata, savaşta bu ikisi arasında olur gönül aleminde hangisi kazanırsa o o gönül tahtına oturmuş olur ki hali sürekli artık öyle olur bu bir mücadele eğer mücadele edersek Allah'ın emrettiği gibi Allah'ın vahiyeti gibi Resulullah Efendimiz'i örnek alıp eğer ona tabi olup gerekeni yapmaya çalışırsak manevi tarafımız kazanır öteki öteki mağlup olmuştur Yok, bu mücadeleyi yapmazsak, kendimizi ona bırakırsak, o kardeşimizin kötü dediği taraf galip gelir. Dolayısıyla manevi olarak kaybeder. Manevi olarak kaybedince kendini kaybeder. İnsanlığını kaybeder, Rabbini kaybeder, evveli hayatını kaybeder. İnsan mutlaka bu mücadeleyi yapmalıdır, Bu cihadi yapmalıdır. Allah müminleri anlatırken, evet onlar... Allah'a ve Resulüne iman eder, tabi olur. Buna beraber mallarıyla, canlarıyla cihat ederler. Bir cihat gerekir. Cihadı yaptığımı kazanır. Evet. Efendim Adana'dan Sultan, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Sizi iki aydır izliyoruz. Daha önce diğer TV'yi bilmiyorduk. Sizi izledikten sonra her şey çok değişti. Size geçen hafta bir soru gönderdik. Katil olan bir insan nasıl Allah'a yalvarmalı, yalvarmalı, nasıl tövbe etmeli? Bu soruyu kardeşim için sormuştum. Yaptıklarından dolayı çok pişman. Şu anki hali hali gündüz gibidir. Önceki hali gece gibidir. Pişmanlığını nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Ne olur bizi aydınlatın hocam. Ben Sultan demiş. Sorun haksız yere kardeşini öldürmenin affı olur mu? Evet. Daha önce bu soruya cevap vermiştik. Eğer kul Rabbine dönerse, tövbe ederse, ama bu tövbe öyle sıradan bir tövbe değil. Allah oraya şart koymuş. Tövbe eder, kendini ıslah ederse, ıslah eder, salih amel işlerse, Allah onun tövbesini kabul eder. Kendini ıslah etmek demek, nefsini temizlemek demektir. Artık o tarafa dönüp bakmamak demektir. Bununla beraber artık kendini yanlıştan, kötülükten alıkoyup, Allah yoluna girip yürümektir. Kardeşimizin anlattığına göre, evet, kardeşi aynen o hali yaşıyor. İnşallah Allah tövbesini de kabul etmiş, mağfiret etmiştir. Allah bütün günahları mağfiret eder buyurdu. Şirk hariç, eğer böyle bir hali varsa Allah onun hesabını üzerine alır. Dolayısıyla tövbesi kabul olmuş olur, halinden belli olur. Allah'a dönüp eğer tövbe edip kendini ıslah ediyorsa, düzeltiyorsa kendini, evet bu durumda tövbesi kabul olmuş demektir. Bu çok istisna bir durumdur. Genel olarak görülen şey nedir? Evet. Böyle bir yanlışı yapan, böyle bir cinayeti işleyen ona tövbe bile nasip olmuyor, tövbe edemiyor. Kendini düzeltemiyor, batıp gidiyor. Evet, bir kısmına da Allah böyle o tövbeyi nasip ediyor, ikram ediyor. <gülüyor> Hayati yaşarken mesela böyle insanlara rastladık. <gülüyor> böyle bir yanlışı yapmış bir zat, evliyadan bir zat. Tövbe etmiş, Allah'a dönmüş, velayeti kazanmış bir zat. O söylüyordu. O yanlışı bir kere yaptım. Eğer şimdi biri beni öldürecek, öldürmek için elini kaldırırsa, yemin edip ben elimi kaldırmam verdi. Böyle bir tövbe. Böyle olunca Allah da tövbesini kabul etti. Öyle söyledim. Allah dostlarımdan bir olmuştu. Allah tövbesini kabul etmiştir inşallah. Kabul etsin. Gönlündeki o ağırlığı da silsin inşallah. Efendim bir izleyicimiz, Hocam memurluğun sakıncaları, vebali yani sakal kesme mecburiyeti gibi açısından hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Memurluğun herhangi bir sakıncası olmaz. İnsan bulunduğu yerde mutlaka örfe göre giyilmeli, hareket etmelidir. Evet, Sakıl edilirse ne olur? Memburlar sakalını tıraş etmek zorunda kalıyor ya. <gülüyor> Herhangi bir sorun olmaz. Allah öyle buyurdu Ayet-i Kerime'de Üstünlük takvayladır. En kerim olanınız, mükerrem olanınız takvaca en üstün olanınızdır. Resulullah Efendimiz Allah sizin suretinize, siretinize bakmaz, sizin kalbinize bakar, takmanıza bakar. Onun için herhangi bir sorun olmaz. Bunu dert etmek, sorun etmek doğru değildir. Çünkü Allah bizi kendisini kendisine abd olalım, gur olalım diye yaratmış. Rahmet olalım diye yaratmış, dua olalım diye yaratmış. Güzel olalım, mühsin olalım diye yaratmış. Yoksa şöyle giyinelim, böyle yapalım diye değil. Herhangi bir sorun olmaz. Efendim Aksaray'dan Ömer Yılmazı Hocam, hocam öncelikle size çok teşekkür ederim. Sizi dinlerken kalbimin, kalbimin tamamı ile mutmain oluyor hocam. Benim rızkım hiç açılmıyor. Özellikle dikkat ediyorum. Görevlerimi yapmaya çalışıyorum. İmtihanlarım çok ağır ve çetin geçiyor. Hep dua edip Allah'a sığınıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Dua istiyorum sizden. Evet. Allah kardeşimizin yardımcısı olsun. Allah rızkı takdir edendir. Öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Allah dilediği kimse için bir imtihan olarak rızkı daraltır, kimine genişletir, kimine hesapsız rızık verir. Bu böyle karıcı değildir. Sonra bu değişir. Yani bazen daraltır, imtihana tabi tutar, bazen genişletir imtihana tabi tutar. Bize düşen hayati bir imtihan olarak görüp Allah nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, halimize razı olup Rabbim bana kazanma imkanı veriyor deyip o kazanma imkanını görmektir. Eğer sabretmemiz gerekiyorsa sabretmemiz lazım. Şükretmemiz gerekiyorsa şükretmemiz lazım. Nasıl gerekiyorsa öyle yapmaya çalışmamız lazım ki kazanabilelim. Ve hayat baştan sona böyle bir imtihandır, kazanma imkanıdır. Sıkılmaya gerek yok. Daralmaya, bunalmaya hiç gerek yoktur. Sıkılsak da bunalsak da mutlaka bu imtihanı yaşarız. Mesela o imtihan esnasında kazanmaktır. Yoksa sonra imtihan biter. Bittikten sonra keşke şöyle yapsaydım, şöyle sabretseydim, böyle itiraz etmeseydim, böyle sıkılmasaydım demek bize bir şey kazandırmaz. O anda yapmak lazım onu. O yetmez. Bir de Çevremizdeki insanlar, işte şöyle yapman lazım, böyle yapman lazım, niye şöyle yapmadın, niye böyle yapmadın deyip suçlar gibi. Sanki rızkı daraltan Allah değil de, sanki rızkı onun elindeymiş gibi konuşanlar vardır. Onları bile dinlemek, ciddiye almak da doğru değildir. Evet, Allah kardeşimize belli sıkıntı çeken kardeşlerimize yardımcı olsun. İmtihanı kazanmayı ikram etsin, nasip etsin inşallah. Rızıklarını da genişletsin inşallah hem diyar Vakıdan Mehmet kainattaki her şey Allah'ın varlığını gösteriyor. Kur'an'da Kur'an da Allah'ın kitabı olduğuna inanıyorum ama bir türlü şüpheden kurtulamadın. Bu durumda benim ilk yapmam gereken nedir? Evet. Kardeşimiz Evet, ne yapmalıdır? Kur'an'ı anlamayınca elbette ki bu söze olur, şüphe olur. Anlamadığı içindir. Doğru bir yerden anlaması gerekir. Nereden başlaması gerekir? Fatiha'dan başlaması gerekir. Eğer kardeşimiz Fatiha'yı anlarsa özetle Kur'an'ı anlamış olur. Dolayısıyla hiçbir şüphesi, vesvesesi kalmaz. Fatiha ile ilgili sohbetlerimiz var. Kardeşimiz dinlerse inşallah bu şüphesini atlatır. Allah nasip ederse bir de Fatiha kitabı çıkıyor. Evet kardeşimiz mutlaka istesin isteyen kardeşlerimize onu ücretsiz gönderin demiştim zaten. Yakında çıkıyor inşallah. Onu okuyunca, Fatiha'yı anlayınca özetle Kur'an'ı anlamış olur. Onun Allah'ın kelamı olduğuna şahit olur. İman eder. Kalbi mutmain olur. Evet. Efendim Antalya'dan bir izleyicimiz. selamünaleyküm aleyküm babam. Sizi çok seviyorum. Allah senden razı olsun. İnşallah babam eğer başımıza dert, sıkıntı, bela ne gelirse gelse bunları imtihan olarak mı görmeliyiz? Ellerinizden öperim babam. Evet. Hayat baştan sona öyledir. Aldığımız her nefes böyledir, her nefes. Mutlaka o bir <gülüyor> imtihan. Ne ile karşı karşıya Gelirse gelelim o bir imtihan. İmtihan demek Kazanma imkanı demektir yalnız. Yani sana kazanma imkanı veriyorum. Eğer Allah'ın emrettiği gibi, Resulünün yaptığı gibi yaparsan kazanırsın. Yapmazsan hayatı imtihan olarak görmedin, gerekeni yapmadın, dolayısıyla da kaybettin demektir bu. Yani isterse bir çocukla bile muhatap olurken bu böyledir. Herhangi biriyle muhatap olurken bu böyledir. Her anda yapmamız gereken şey Allah'ın emrettiği gibi güzel yapmaktır. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız? Allah bizden güzel yapmamızı istiyor. Karşımızdakinin gönlüne rahmet olmamızı, muhabbet olmamızı, nimet, ikram olmamızı istiyor. Yani onu sevindirmemizi istiyor. Sevindirirsek ne olur? Rabbimizi sevindirmiş olur. O gönülden Allah'ın rahmetini sevgisini, muhabbetini, ikramını almış oluruz. Ve bu hep böyledir. Hata sadece insan için değil. Bir hayvana muamele ederken de bu böyledir. Bir ağaca, bir şişeye muamele ederken de bakışımızın böyle olması gerekir. Böyle olduğunda imtihanı anlamış olur, gereğini de yapmış olur. Dolayısıyla kazanmış oluruz. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Cihan, ''Anda yaşamak, anı yaşamak nedir?'' diye sormuş efendi. Anda yaşamak, anı yaşamak demek Allah'ın huzurunda olduğumuzu tatmak demektir. Bunu yaşamak demektir. Ben şu anda Rabbimin huzurundayım dediğimizde o anı yaşıyoruz demektir. An Allah'ın tecellisidir. Anın peş peşe gelişi, zamanı zamanın sürekliliği mekani meydana getiriyor. Dolayısıyla kul anda durduğunda, ben şu anda Rabbimin huzurundayım ve şu anda Rabbim beni imtihana tabi tutuyor, bana ikramda bulunuyor, beni varlıkta tutuyor, beni diri tutuyor, gönlüme vahy ediyor, benimledir dediğimizde anda durduk ve yaşadık. Durmazsak ne olur? Durmazsak hayal kurarız, İlerisi için hayal kurarız ve geriye gider hayal kurarız, hayal aleminde yaşamış oluruz. An yaşamak, anda yaşamak, Allah'ın huzurunda olduğunu tatmaktır. Beş vakit namaz bize bunu kazandırmalıdır. Anda yaşamayı kazandırmalıdır. Çünkü namaz müminin miracıdır. Kul namazda Allah'ın huzurunda duruyor. Bir de orta namazı var. Orta namazı iki vakit arasındaki namaz demektir. Anda yaşamak demektir. Allah'ın huzurunda olduğunu unutmamak demektir. Allah ile muhatap olduğunu unutmamak demektir. Ne ile, kiminle muhatap olursak olalım bir de onun sahibiyle, Rabbimizle muhatap olmuşuz. Evet. Anı yaşamak, anda yaşamak Allah'ın huzurunda olduğunu, Allah ile muhatap olduğunu bilmek, unutmamak, bunu tatmaktır. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Ferit Erturul, selamünaleyküm hocam. Hocam baldır tatmasını bilene, hocam ilmiyle denizdir yüzmesini bilene, hocam güneştir karanlıkta kalana, hocamın yüzü nurludur, parlar kutup yıldızı gibi tebessümle bakmasını bilene, hocam aşktır, hocam kanan yara ilaçtır. Hocam sizi çok seviyorum. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun biz de kardeşimizi, kardeşlerimizi çok seviyoruz. Kardeşimize teşekkür ediyoruz. O güzel bakışından dolayı. Efendim Diyarbakır'dan Zahir Acet. Bismillah. Selam olan Allah selametini üzerinizden eksik etmesin. Rahmet yüklü bulutu üzerimize gönderen Allah'a layıkıyla hamd dedemiyoruz, şükredemiyoruz ve bunun ezikliğini yaşıyoruz. Rahmet yüklü buluta rahmet yüklü bulutun Rabbine teşekkür ederiz. Bütün mahcubiyetimle ve acziyetimle ellerinizden öperim. Kelimeler aciz, kalem aciz, kağıt aciz, ben aciz. Sizi sevmek, sizi seveni sevmek en büyük şeref demişlerim. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Allah bizi rahmetinin içine alsın. Rahmetinin içini aldıklarından eylesin. O rahmete layık gördüklerinden eylesin inşallah. Efendim Antalya'dan Nurdan dalbant Hocam şunu bilmenizi isterim ki Antalya'da sizi çok seven, can kulağı ile dinleyen, anlattıklarınızı kalbine yazan ve uygulamaya çalışan bir öğrenciniz var. Biliyorum ki siz de bunu hissediyorsunuz. Dilerim ki herkes sizi tanısın, kendi kalpleriyle sizi sevsin, anlattıklarınızdan faydalansın. Ben de elimden geldiğince sizi ve öğrendiklerimi anlatıyorum. Umarım ki anlarlar. Allah'ımdan, peygamberime, peygamberimden size yansıyan bu güzelliği görürler sevgi ve saygılarında. Demişim. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Bütün mesele insanlık olarak, insan olarak Allah'ın sevdiği gibi yapmaktır. Allah'ın sevgisini, yakınlığını, aşkı, muhabbeti, kulluğu, abdiyeti, gönüllere taşımaktır. Bunu yaparken hem Rabbimizin sevdiği gibi yaptığımızı bununla beraber Resulullah Efendimiz'e tabi olup ona yardım ettiğimizi bilmektir. Onun getirdiğini yerde bırakmamaktır, muhacir bırakmamaktır. Bunu yaparken kulluk şuuru ile yapmaktır, kul olmak için yapmaktır. Allah bir şekilde hidayetini, vahyini, imanı, sırat-ı müstakimi kullarına ulaştırır. Mesele ben ulaştırmak istiyorum ya Rabbi, ben vesile olmak istiyorum ya Rabbi, ben kazanmak istiyorum demektir ve bunun içinde gereğini yapmaktır. Hamdolsun. Kardeşimize selam olsun. Efendim Diyarbakır'dan Emine Seher hediye ve Medine ve bir de Esra kardeşler efendim sizi çok seviyoruz demişler efendim. Size çok teşekkür ediyoruz demişler efendim. Allah razı olsun. Biz de kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Kardeşlerimize de selam olsun inşallah. Efendim Gaziantep'ten bir izleyicimiz. Hocam ben 18 yaşındayım ve babam olmadığı için yetimlere bakıyorum. Nefsimi öldürdüm. Dünyalıkla alakamı kestim. Saatlerce ibadet yapıyorum. ''Aileme bakıp ibadet yapamıyorum, orta yolu nasıl bulmalıyım?'' diye sormuşum. Evet. Dünyası olmayanın ahireti olmaz. <gülüyor> Eğer bir de yetimlere bakıyorsa, bunu ayrıca bir ibadet olarak görmesi gerekir. Yoksa böyle durup ibadet edeceğiz, Allah'ın rızasını, ebedi hayati böyle kazanacağız dediğimizde yanılmış oluruz. Ölçüyü tutturamamış oluruz. <gülüyor> Sahabeden de bir kısmı Resulullah Efendimiz'e gelmiş. Ya Resulallah biz gece gündüz ibadet yapmak istiyoruz. Gündüzleri oruç tutup gece ibadet yapmak istiyoruz. Hatta bir iş yapmak istemiyoruz. Hatta böyle ailemizden de uzak durmak istiyoruz. Niye? Allah'ın rızasını ebedi hayati kazanalım diye. <gülüyor> Cevap olarak Resulullah Efendimiz onlara ne buyurdu? Ben sizin için güzel bir örnek değil miyim? Yeterli bir örnek değil miyim? Hem yiyorum, içiyorum, hem oruç tutuyorum, hem namaz kılıyorum, hem uyuyorum, hem ailemle beraberim. Hem ibadet yapıyorum hem de ailemle beraberim. Aynı zamanda Allah öyle buyurdu. Allah'ın Resulü sizin için en güzel örnektir. Güzel örnekler onda vardır sizin için. Onu örnek almanız lazım. Bir de Allah'ın emri var. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı mağfiret etsin. Ölçü budur. <gülüyor> Eğer Allah'ı sevdiğimizi, iman ettiğimizi, O'nun sevgisini istediğimizi iddia ediyorsak bu durumda yapmamız gereken şey Allah'ın Resulüne her konuda tabi olmak. Dolayısıyla yapılması gereken şey nedir? Hem çalışması lazım hem o yetimlere bakması lazım. Bu büyük bir nimet, büyük bir imkan. Bir de yapabildiği kadarıyla beraberinde ibadetini yapması gerekir. Rabbini bir an bile unutmamaya çalışıp hayatı yaşarken Allah'ın hesabını yapmak gerekir ebedi hayat, Allah'ın rızası böyle kazanılır. Yoksa böyle bir kenara çekilip ibadet yapıyorum demekle kimse kazanmış olmaz. Tam tersi olur. Nasıl tersi olur? Resulullah Efendimiz'in örnekliğini kabul etmedi. Dolayısıyla bir de Allah'ın vahyini kabul etmedi demektir bu. Kendi kendine din üretti demektir. O Allah'ın gönderdiği din değildir. Resulullah'ın yaşadığı din değildir. Dolayısıyla Sırat-ı müstakimde yürümüş olmaz. Öyle burada ayet de <gülüyor> Allah seni Sırat-ı müstakimde kılmış. Sırat-ı müstakimde Resulullah Efendimiz'dir. Hayatı yaşarken hep Sırat-ı müstakim özledir. Hep doğru yapmış, güzel yapmış. Hep Allah'a yakın olmak için ilerlemiş, yaklaşmış. Yaklaşmaya da devam etmiş. Kendisiyle beraber olanlar, ona tabi olanlar, onun gibi yapmaya çalışanlar Onunla beraber sirat-i yürüyüp kazanmış. Başka sirat-i yok. Kendi kendimize din üretmiş oluruz. Evet, kardeşimizin orta yolu bulması gerekir. Onun için. Dünya ile ahireti birleştirmek gerekir. İkisini bir görmek gerekir. Bir. Burada her neyi kazanıyorsak, ahirette bulacağımız odur çünkü. Dünya ahiretten ayrı değildir. Burada Allah'ın huzurundayız. Allah ile beraberiz. O bize muamelede bulunuyor. Orada da öyle olacak. <gülüyor> Mesele hayatı yaşarken Allah'ın huzurunda olmaktır. İnsanlarla beraber olup Allah'ın huzurunda olduğunu unutmamaktır. Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmaya çalışıp onunla beraber ibadetini yapmaktır. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. İnsanlarla görüşmeyip ibadete çekilenler Evet, nimeti bir parça kazanıyor ama dedi, insanlarla görüşüp, insanların arasına karışıp, onların sıkıntılarına katlanıp, öyle yapanlar onların üzerindedir, diğerlerinin üzerindedir. Evet. Efendim, Ardan Nursel Hanım, selamünaleyküm. aleyküm. Şirk nedir? Şirke girmeyi bize detaylı açıklar mısınız hocam? Sizi çok seviyoruz ve size dua ediyoruz demiş efendim. Allah razı olsun. Şirk ortak demek. Ortak. Herhangi bir konuda, Allah'ın herhangi bir isminde birini Allah'a ortak etmek demektir. Nasıl? Allah veduddur, ilahtır, sevendir, sevilmeyi isteyendir. Sevilmeye layık olandır. Herhangi birini ya da herhangi bir şeyi Allah'ı sever gibi seversen Allah'a şirk koşmuş olursun. Allah ayet-i öyle buyurdu. İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Başka şeyleri severler. Müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Öyle herhangi bir şeyi birini Allah'ı sever gibi sevmez. Çok şiddetli muhabbeti vardır Allah'a. Çok şiddetli muhabbet Aşık demektir. Mümin, Allah'a aşık olandır. <gülüyor> aşık olunca Allah için yapamayacağı şey yoktur. Veremeyeceği, kurban edemeyeceği şey olmaz. O mümin çünkü. Aynı şekilde, her konuda, Allah'ın her bir isminde Allah'a şirk koşmamak lazım. Yani ortak koşmamak lazım. Mesela, Rezak olan Allah'tır. Rızkı Allah verir. Eğer biz rızkı Allah'tan değil de Kendi çabamıza, gayretimize, aklımıza, ilmimize ya da birilerine bağlasak Bu durumda O her neyse onu Allah'a, Allah'ın rızaklığına şirk koştuk Ya da Merhamet ederken Sanki Allah'tan daha merhametliymiş gibi Bakıp öyle hüküm verir, karar verirse Allah'ın Rahim isminde kendini nefsini Allah'a şirklestiriyor. Genelde insanlar bunu çocukları için yaparlar. Sanki onlar Allah'tan daha iyi biliyormuş gibi, daha merhametliymiş gibi. Ben çocuğum için şunu istiyorum. Hayır, çocuğun için önce bak Allah ne istiyor? Bak Resulü sana nasıl yapmanı emretmiş? Önce bir oraya bak. Öyle buyurdu mesela. Allah kulunu anaya babaya teslim ederken Kendisine abdolsun iman etsin diye emanet etmiştir. Ana babanın ilk vazifesi budur. Yok eğer ana baba dese ki bence bu böyle değil de önce şunu yapması lazım, bunu yapması lazım dediğinde çocuğuna sanki Allah'tan daha merhametliymiş gibi muamele etti. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Çocuklarınıza la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedirtin. Korkmayın. Bırakın ona bir şey olmaz. O dünyasını da kazanır, ahireti de. Neden? Allah'a güveniyorum. Allah'ın emrettiği gibi yapmaya çalışır. Buna beraber Allah'a kul olmaya çalışır. Allah ona yardım eder. Rahmetiyle muamele eder. Ona ikram eder. Ya Allah'ın emrettiği gibi, Resulünün yaptığı emrettiği gibi yaparız. Ya da ben daha iyi biliyorum dediğimizde, ben Allah'tan daha iyi biliyorum, alimim. Ben Allah'tan daha rahimim. Onun için güzel olanı ben daha iyi biliyorum demiş olur. Kendini, nefsini ya da birilerinin söylediğini Allah'a şirk koşmuş olur. Onun için şirk çok. Her bir isimde bu böyledir. Eğer her bir isimde şirkten kurtulamazsa, hiçbir zaman şirkten kurtulmuş olmaz. Onun için ısrarla ne diyoruz? Allah'ın isimlerini bilmek lazım ve hiçbir isimde Allah'a şirk koşmamak lazım. Yoksa ben Allah'a şirk koşmuyorum demekle Kimse şirkten kurtulmuş olmaz. Her bir ismini anlayarak buna beraber şirk koşmayarak iman etmesi gerekir. Allah ayet-i kerimede buyurdu. Onlar Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Onlar imanlarına şirki karıştırırlar. Bakın iman etmiş, bir de şirki karıştırıyor. Şirk karışan iman bozulur. Sonra onu kaybeder. Yani ya iman kazanır ya şirk kazanır. İkisinin biridir. Dolayısıyla bu o iman sahibinin son nefeste imanını kurtarması çok zor hatta imkansız gibi görünüyor. Allah rahmetiyle tabi muamele ediyor, onu o halden kurtarıyor. Ona Rabbim Allah'tır dedirtip ben Rabbimi istiyorum dedirtir öyle huzura alır bu da onun rahmetidir. Efendim İstanbul'dan Zeynep, sultanımda aşkı nazar, gönüllere tevhid yazar, ledün aleminde gezer, ilmine kurban olayım. Kardeşimize selam olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Efendim ismini vermek isteyen bir izleyicimiz, <gülüyor> aleyküm, namaz kılmakta zorlanıyorum, oruç tutum halde namaza yönelemiyorum, bunun sebebi nedir? Meleklere imanı anlatırken o bu konuyu izah etmiştim. İnsanda güç ve kuvvet vardır. İvadetlerin melekeleri vardır. Aynı şekilde yanlışların da tam tersinden şeytanları vardır. Mesela bir yanlışı sürekli yaptığında oradaki ters taraftaki o şeytani hal güç ve kuvvetli olur. Kendini oradan alamaz. Aynı şekilde, bir beni gıybet ediyorsa Artık Öyle bir hal alır ki, gıybet etmeden duramaz Bu şeytani haldır, onda güç ve kuvvet haline gelmiş Onu çekiyor yani oraya Gıybet etmek, söyledim, şirktir Allah'ın işine karışmaktır İşini beğenmemektir Bir de Meleki güç ve kuvvet vardır Biri sürekli oruç tuttuğunda yani her sene oruç tuttuğunda bu onda meleke haline, güç ve kuvvet haline gelir. Onu tutar, onu yapar. Yaparken zorlanmaz. Kuvveti var, gücü var. Oruç ondan meleke haline gelmiş. Aynı şey namaz için geçerlidir. Kılarken zorlanır. İmanı var, mümindir. Kılmak istiyor, yapmak istiyor ama yapamıyor. Gücü yok, manevi gücü yok. Namaz ondan melekeye, güce, kuvvete dönüşmemiş. Bir süre kılarsa namaz, bu yavaş yavaş onda güç ve kuvvet haline gelir. Kılamıyorsa bu durumda ne yapması gerekir? En azından bir vakit. Ona rahat gelen, kolay gelen bir vakit kılması gerekir. Ama kaçırmadan kılmaya çalışması gerekir onu. Sonra ona meleke haline gelir. İstese de o bir vakit namazı bırakamaz. Sonra, sonra onu ikiye çıkarsın. En kolay gelen hangi namazsa bir de onu kılsın. O da güç ve kuvvet haline gelir. Yavaş yavaş bu tamamlanır. Artık istese de gücü ve kuvveti var. Onu çekiyor. Onun için e, meleke haline gelmesi için bir yerden başlanması gerekir. Sonra namazını inşallah kolar. Bu bütün kardeşlerimiz için e, böyledir. Böyle anlayalım inşallah. Efendim Tuğba Hanım Konya'dan birçok bir yıl önce annem vefat etti. Sürekli rüyamda onu görüyorum. Evime geliyor. Ben kaçarak evlenmiştim. Yine rüyamda babam namaz kılıyor. Ve bana bu sebepten dolayı itirazda bulunuyor. Kendisi de bu sebepten dolayı benimle konuşmuyor. Bunun hikmeti nedir? Evet. Bu nefsani bir rüyadır. Şeytan ona hile yapıyor. de biri böyle rüyaları gösterip gönlünü bozmaya çalışıyor. Eğer ömür aleme gitmişse, bu durumda onun görüşü keskindir. Hakikati görüyor, doğruyu görüyor. Öyle nefsine göre, birilerine göre artık konuşamaz, muamele edemez. Neyi görür? Kaçarak evlenmiş. Kaçarak neden evlenmiş? Mutlaka bir sebebi vardır. Ya vermemiştir, ya sıkıntı çıkarmışlardır, mutlaka mecbur kalmışlardır. Durup dururken kimse kaçmaz öyle. Bu durumda yanlışı onlar yapmış. Kardeşimiz değil. Bu durumda onlar kendi yanlışını görüyor orada. Evet. Hakkını da helal eder. Zaten belki kaşanın hakkını helal etmesi gerekir. Evet. Bu için böyle rüyaların şeytani olduğunu bilmesi lazım. eğuz Besmele çeksin. İnşallah bir daha olmaz. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Şehriban Hanım benim bu yol durumum maddi olarak biraz kötü ve zekat almak istiyorum ama eşim bunu kabul etmiyor. Kendi babamdan aldığımı kabul ediyor ama başka yerden kabul etmiyor. Bu durumda ben ne yapmalıyım? Başka yerden almalı mıyım? Hocamızı çok seviyoruz. İyi ki varsınız demiş efendim. Evet isterse alabilir. Eğer durum kötüyse, zekat alabilecek durumdaysa evet, alabilir. Alsın. Efendim Çorlu'dan Abdullah selamünaleyküm hoca. Hocam, soğur vaktinde ezandan hemen sonra namaz kılınır mı? Hemen sonra namaz kılmak doğru değildir. Emin olmak lazım. Yani imsak vaktinin bittiğine emin olmak lazım. Eğer bitmişse Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar, onu ayrılıncaya kadar buyurmuştu. Yani ufuktaki şafağın söküldüğünden emin olunca kalınır. Onun için biraz beklemek daha uygundur. Evet. Efendim, babalar günüyle ilgili birkaç tane mesaj ver efendim. Buyursun. Muhammed kan, fedekarlık, sevgi, sabır, güzellik, aşıklık, şefkat, cömertlik, kulluk ne demek tarif et derlerse, babam, hocam, pirim, sultanın pir Muhammed Hüseyin Hazretleri derdim. Canım babam sana olan sevgimi, bütün sevgi sözcüklerini yasam bile anlatamam. Allah bizi size kurban etsin inşallah. Bir ömür kapınızda köle olmayı nasip etsin inşallah. Babalar gününüz kutlu olsun. Efendim Elif Gezer benzemez hiçbir şeye bu sevgi ne şiir yeter anlatmaya ne yürek yeter bunu sığdırmaya babalar gününüz kutlu olsun babam efendim Diyarbakır'dan Mehdiye Ersoy selamünaleyküm aleyküm efendim sizi çok seviyorum hakkı babamın babalar günü kutlu olsun inşallah efendim pirine aşık Arif Özce size öyle hasretim ki sözlerim yetmez efendim eğer size kavuşmazsam Göz yaşım dinmez efendim, yenildim sevdana, yenildim biçare sizsiz, yüzüm gülmez efendim. Bülbüller güllere, gündüzler geceye nasıl muhtaç ise muhtaçım öyle efendim. Sevginize ihtiyacım var, sizin ile var olduk, sizin ile dirildik, size layık değiliz. Sizin güveninize ihtiyacımız var, bir an değil her an sizi seviyoruz. İyi ki önderimizsiniz, iyi ki babamızsınız, babalar gününüz kutlu olsun efendim. Efendim Diyarbakır'dan Harun Esin, Selamun Aleyküm efendim, Harun yok olsun, Harun size kurban olsun, Harun'un her bir zerresi Pir Muhammed Hüseyin olsun, sizinle aşk olsun, sizinle muhabbet olsun, ne olacaksa sizinle olsun, Harun size kurbandır, Harun size her bir zerresiyle teslimdir, Pir'im ne derse o olsun, babalar güvünüz kutlu olsun babam. Her şey için teşekkür ediyoruz. O mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Anam da sensin, babam da sensin. Pirim, sultanım, her şeyim. Bu sözleri tüm kardeşlerim adına söylüyorum. Sizi seviyoruz efendim. Efendim Diyarbakır'dan Abdurrahman. Selamun Aleyküm efendim. Sizi çok ama çok seviyoruz. Her şey için çok ama çok Teşekkür ediyoruz. Gözümüzün nuru, gönlümüzün nuru olan siz Efendimiz. Babalar günü canı gönülden kutluyoruz. Rabbim ömür boyunca sizinle beraber, sizin himmetinizle, sizin yaptığınız gibi yapmayı nasip eylesin inşallah. Sizden ayrılmaktan muhafaza eylesin inşallah. Sizi çok seviyoruz canım babam, canımız Efendimiz. dim Diyarbakır'dan Seher Çiftçi, <gülüyor> selamun aleyküm canım babam, ellerinizden öperim. Şu can bu bedende durduğu sürece kurbandır size. Her zerrem, her anım, belki istediğiniz gibi bir kul olamıyoruz ama şunu bilin ki sizi her şeyden çok seviyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Can babam, gül babam, babalar gününüzü en içten bütün kalbimle kutluyorum. Sizden sizden değerini alır. Babalar günü sizinle babanın ne olduğunu anladık çünkü. Kardeşlerimiz muhabbetlerini arz ediyorlar. Eğer her anda Allah ile muhatapsak bunu da böyle anlamak gerekir. Her bir kardeşimizin gönlünden dilinden Allah'ın bize seni seviyorum dediğini kabul ediyoruz. Çünkü her biri severken Allah için seviyor. Bizimle beraber Rabbini tanıdığı için, Rabbini sevdiği için, Rabbine yürüdüğü için, Rabbim Allah'tır dediği için. Rabbine yakın olduğu için, yaklaştığı için seviyor. Dolayısıyla bu sevgi Allah'a ediyor <gülüyor> Aynı şekilde onların gönlünden bize akan sevgi de yine Allah'tandır, Allah'tan geliyor. Her birinin sözünü gönlünden, her birinin gönlünden Allah'ın bize seni seviyorum dediğini Biliyoruz ve öyle kabul ediyoruz. Bunun için Allah'a hamd ediyoruz. Aynı zamanda Allah'a ben de seni seviyorum diyoruz. Kardeşlerimizin her birini, hepsini, her birine tek tek seni seviyorum, sizi seviyoruz. İnşallah bu sevgimiz ebedi olur, ebediyen birbirimizi severiz. Baki olan Rabbimizin huzurunda beraber oluruz. Beraber Allah'ı sever, birbirimizi severiz inşallah. Efendim Diyarbakır'dan Dilek Tekin. Selamun aleyküm efendimiz. Babalar Günü'z kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Ben size tecelli ile ilgili bir soru soracaktım. Siz demiştiniz bazen tecelli sağ taraftan, bazen sol taraftan Vücudumuzda hissedebiliriz. O tecelli o anda gönüle yapılmıştır diye. Tecelliyi nasıl anlamamız gerekiyor ve anda nasıl bir hal vardır? Üzerimizde üzerimizde ne yapmamız gerekiyor? Ellerinizden öpüyorum efendim. Allah razı olsun. Tecelli gönüle yapılıyor. Manevi olarak gönüle gelendir. Aynı zamanda Allah'tan geliyor. Allah'ın her bir isminde farklı bir tecelli vardır, aynı şekilde farklı tecelli de zahiri olarak da farklı tadılmış olur, tadılır. Dışarıdan gelen de vardır, o da ayrı bir tecelli. Dışarıdan gelir gibi görünse de gene içeriden geliyor, yani gönülle gelir, gelir, öyle dışarı aksetmiş, bir tarafa aksetmiş olabilir, bir taraftan gelince. Vücut ondan etkileniyor. Belki vücudun en hassas bölgesi etkilenir. Neresi daha hassassa orası daha fazla etkileniyor. Biz tecelli oradan aldığımızı zannediyoruz. Tecelli mutlaka gönüle gelmiştir. Ama bir tarafa gelir. Bazen bütünüyle gelir. Yani her zerremizi kapsar. Bazen bir tarafta gelmiş gibi zannederiz. O anda orası daha hassas olmuştur. Ondan. Tecelli deyince Tecelli şöyle anlamak gerekir. Güneş vardır ama güneşin ışığı güneşin tecellisidir. Onunla aydınlanıyoruz. Allah'ın isimleri nuru da böyle tecelli ediyor. Her ne olur, hangi tecelli olursa olsun Allah'tan tecelli ediyor. Allah'ın isimlerinden tecelli ediyor. Bazen bu rahmet tecellisi olur. Mesela rahmet tecellisi nasıl gelir, nasıl tadılır, hissedilir, yaşanır. Diyelim ki bir Rahmete muhtaş birini gördünüz, merhamet edilmesi gerekir. Bir çocuk ağlıyor, öyle gereksiz yere değil. bir ihtiyacından dolayı ağlıyor. Veya rahatsızdır ağlıyor. O o anda sen ona baktın ve ona rahmet, rahmet nazarıyla nazar ettin. Gönlündeki rahmet dalgalandı. Gönlündeki rahmet dalgalanınca Allah'ın rahmetini celbediyor, ediyor, çekiyor onu. Yani senin rahmet tecellisini arabilmen için gönlündeki rahmetin dalgalanması gerekir. Ya da Allah için birini sevdin böyle. Bu ne güzel kuldur. Ne güzel Allah diyor. Nasıl da Rabbini istiyor dedin. Gönlündeki o Allah'a olan muhabbetin dalgalandı orada. Aynı şekilde Allah'ın Vedud isminin, ilah isminin tecellisini o anda alıyorsun. O anda alınca o bir daha dalgalanır. Bir daha bu buna tecelli denir işte. Her bir Allah'ın ismi böyledir. Ya da Kerim ismi nasıl tecelli ediyor? İkrama layık biri vardır. ikram etmek istiyorsun. Evet. O anda da Kerim ismi dalgalanır Yani gönüldeki isim dalgalanır. Allah'ın ismini ismine açılmış olur. Allah da o isimle ona tecelli etmiş olur. O biraz daha artmış olur. Büyümüş olur. Çoğalmış olur. Bir de zahiri olarak kul beden itibarıyla evet, bir şekilde bunu tadar ama önemli olan gönüldeki tadıştı hissedişti. gönüldeki o feryat, o göz gönlün böyle e, mahsurlaşması evet, manevi olarak evet efendim bir mesaj da efendimizin durursa bir ara vereyim efendim ismini vermek istemeyen bir derviş demiş kardeşimiz Selamünaleyküm. aleyküm. Güneşin, ayın ve yıldızların gıpta ettiği, yerin ve göğün kendisini övdüğü saf, saf aşk olan güzel insan. Yaklaşık 15 yıldır sizinle beraber yürümeye çalışıyorum. Ama sizin gibi bir insanın yanında olmama rağmen halen hata, kusur ve yanlışta ve eksik görüyorum kendimi. Bu, dur bu durum beni çok üzüyor. Çünkü siz bugüne kadar gördüğüm en büyük nimetsiniz benim için. Ama sizin istediğiniz gibi olamıyorum bir türlü. Ümmetin sıkıntısıyla uğraşıyorsunuz. Size yardımcı olmam gerekirken halen size yük görüyorum kendimi. Bir konuda karar verdim. Manevi olarak perdelerim açık olmadığı için manevi olarak bir şey görmedim bugüne kadar. Ahireti ve sonraki yaşamdan hiçbir kesit görmedim bilmiyorum. Bildiğim bir, teş bir tek şey sizsiniz. Size iman ettim ben. Ve ben sizin İstediğiniz gibi olamıyorum, o halde Allah'ın bana bahşettiği bu yaşamı size infak etmek istiyorum artık. Kendi özgürlüğümden vazgeçip son nefesimi verene kadar bilinen anlamda köleniz olmak istiyorum. Boynuma hediye tasmamı vurun ve beni kendinize köle olarak kabul edin lütfen. Sizden hiçbir talebim yoktur bunun dışında. Çünkü bildiğim ve gördüğüm tek şey sizin güzelliğiniz. Bunun için bu talebimi mümkünse kabul etmenizi rica ediyorum. Babalar gönülünüz kutlu olsun canım efendi. Allah razı olsun. Kardeşimiz kendi gönlündekini söylemiş. Her ne olursa olsun bütün mesele arziyetimizi bilmektir aynı zamanda. Allah'ı severken, ona koşarken bir de arziyetimizi bilmektir. Öyle buyurdu ayet kerimede bütün iyilikler, güzellikler, hayırlar, size Allah'tan bütün kötülükler kendi nefsinizdendir. Mesele bunun farkında, bunun idrakinde olmaktır. Nimet'i ondan biliyoruz, ektikliği, yanlışlığı da, hatayı, kusuru da kendimizden, nefsimizden biliyoruz. Nefsimizden kaçıyor, Rabbimize koşuyoruz inşallah. Kardeşimize de selam olsun.